Kardeşlerim. Geçen hafta dersimizde Allama Şeyh Abdul Rahman bin Nasir es-Sa'di rahmetullahi aleyh'in tefsirinden Fatiha suresine dair yaptığı tefsiri okuyorduk. Ve bunu biz de kısaca Şerh etmeye, izah etmeye, Şeyh Rahmetullahi Aleyh'in tefsirini, yaptığı tefsiri izah etmeye, şerh etmeye çalışıyorduk. Geçen hafta besmele üzerinde durduk, istiaze üzerinde durduk. Ve birinci ayet olan Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinin Elhamdülillah kısmını e, şerh ettik. İzah ettik. <gülüyor> Rabbimiz Azze ve Celle'nin Allah, Rahman, Rahim isimlerinde Besmele münasebetiyle şerh etmiştik. Şimdi birinci ayetin diğer parçası Rabbil Alemin kısmı kalmıştı. Şimdi oradan devam edeceğiz. Evet oku bakalım alemlerin Rabbi. Rab, bütün alemlerin, ki alem Allah'ın dışındaki her şeydir, mürebbisi, terbiye edicisidir. Onları yaratmış, bir takım aletler ile donatmış, kaybedecek olurlarsa, varlıklarının devamına imkan bulamayacakları büyük nimetler bağışlamıştır. Ne kadar nimete sahip iseler, hepsi o yüce zatın vergisidir. Yüce Allah'ın Yaratık evet. Varını. Evet. Yücelallah Subhanahu Teala Taala birinci ayette Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyurdu. Elhamdülillahın üzerinde durmuştuk. Rabbil Alemin'e gelince kardeşlerim, burada önümüzde iki kelime var. Birincisi Er Rabb kelimesi, ikincisi de Alemin kelimesi. Alem kelimesinin çoğulu. Burada Yüce Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti alemlere izafe edilmiş. Peki alem ne demek? Müellifimiz rahmetullahi aleyh diyor ki alem Yüce Allah'ın dışındaki her şeydir. Yani bütün varlıklardır. Allah subhanahu wa teala'nın gayrısı Alem, pek çok ilim ehlinin tarifi bu şekilde kardeşlerim. Aleme <gülüyor> Alem isminin verilmesinin sebebinin alimler Yüce Allah'ın vahdaniyetine, kudretine, kuvvetine, ilmine ve hikmetine delaletinden dolayı olduğunu söylediler. Alamet oluşundan dolayı olduğunu söylediler. Yani alemler Yüce Allah'a birer alamettir, birer işarettir, birer delalettir. Onun kudretine, kuvvetine, ilmine, hikmetine, vahdaniyetine, rububiyetine, azametine birer delildir. Alemde olan her bir şey müstakil olarak Rabbimiz Subhanehu Wa Taala'nın bir delilidir. Ona gösteren, onun azametini gösteren, kudretini, onun büyüklüğünü gösteren bir delildir. Rab kelimesinin anlamı ise müellifimiz, müfessirimiz dedi ki Rab terbiye eden mürebbi demektir. Zaten Rab kelimesi, terbiye kelimesi ikisi aynı kökten türemiş kardeşlerim. Terbiye ise <gülüyor> bir şeyi halden hale geçirerek kemale erdirmek demek. Aşama aşama, derece derece bir halden diğer hale geçirerek bir varlık bir varlığı olgunluğa erdirme, kemale erdirmeye terbiye denilir. Terbiye. yüce Allah'ın rububiyeti bu anlamda Yüce Allah'ın terbiyeciliği demektir. Yüce Allah'ın Rablığı, Yüce Allah'ın terbiyeciliği. Yüce Allah bu anlamda bütün alemlerin mürebbisi yani terbiye edicisidir. Yani onları evvela yaratan, yarattıktan sonra halden hale, halden hale, aşamadan aşamaya geçirerek onları kemale erdiren zat. Yüce Allah Azze ve Celle mesela insanı önce bir damlacık su olarak yarattı. O bir damlanın da öncesi var tabi. Sonra o bir damla suyu Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği gibi sağlam bir karargah olan anne rahmine yerleştirdi. Anne rahminde Yüce Allah Subhanahu ve Teala o bir damlacık suyu ilkin alaka bir kan pıhtısı şeklinde, şimdi modern ilimde embriyo deniliyor. Embriyoya, alakaya çevirdi. Daha sonra Allah Azze ve Celle onu bir çiğnemlik et parçasına çevirdi. Daha sonra Yüce Allah Azze ve Celle o bir çiğnemlik eti kemiğe çevirdi. Daha sonra Yüce Allah o kemiklere et giydirdi. Ve Yüce Allah onu şeklik belli belirsiz bir şekilde yarattı. Sonra gözlerini, kulağını, burnunu, ellerini, ayaklarını, iç organlarını, dış organlarını düzenlediği, var ettiği aşama aşama halden hale geçirerek insanı anne karnında kemale erdirerek dünyaya çıkardı. Sonra dünyada da ona, rahmetinin gereği olarak çeşitli nimetler bahşetti. Annesinin kalbine, babasının kalbine o çocuğa karşı şiddetli bir muhabbet yerleştirdi. Annesinin göğüslerine Rabbimiz süt yerleştirdi. Çocuk doğar doğmaz, annesinin göğüslerinden ne süt gelmeye başlar. Ne doğmadan önce gelir, ne de doğduktan sonra gecikir. Bütün bunlara ne diyoruz? allah Teala'nın insanı terbiyesi yaratması, şekilden şekile, halden hale geçirmesi ve kemal erdirmesi. İşte bu insanın üzerindeki Yüce Allah'ın rububiyetlerinden terbiye edişinden insanın var edişinden birisidir. İşte bu şekilde Yüce Allah sadece insanın değil bütün alemlerin ağaçların, çiçeklerin, dağların, yıldızların, güneşin, ayın, zamanın, mekanın, her bir şeyin tek tek tek tek, böceklerin, hayvanların, her bir şeyin tek tek tek tek Rabbidir. Hepsini yaratan, var eden, düzenleyen, halden hale çeviren, onlara sıfatlar veren, nimetler veren, onları değişik aletlerle, Değişik imkanlarla, değişik özelliklerle donatan Allah'tır. Yüce Allah Azze insanı mesela görme nimetiyle nimetlendirdi. Görme sıfatı, görme özelliğiyle donattı. Yine Yüce Allah insanı işitme nimetiyle nimetlendirdi. İşitme özelliğiyle donattı. Konuşmayı öğretti, konuşma sıfatıyla sırf nimetlendirdi konuşma sıfatını ona verdi. El verdi, ele tutma kuvveti, alma kuvveti, alma özelliği koydu. Ayak verdi, yürümeyi ona kolaylaştırdı. Bu şekilde Allahu Teala alemlerde olan her bir şeyi ve onlarda olan sıfatları, özellikleri, onlarda olan donanımları yaratan zattır. İşte Rabbul Alemin bu demektir. Güneşi yaratan, güneşteki sıfatı yaratan, güneşi özelliklerle donatan o. Öyleyse güneşin Rabbi Allah. Yıldızın Rabbi Allah. Ağaçların Rabbi Allah. Dağların Rabbi Allah. Nehirlerin Rabbi Allah. Hayvanların Rabbi Allah. Hayvanların Rabbi Allah dediğimiz zaman ne kastedilmiş oluyor? Onları yaratan, onların nimetlerle donatan, onların sahip olduğu bütün özellikleri kendilerine lütfeden Allah. Ve her an kardeşlerim, Yüce Allah'ın alemlerdeki rububiyeti devam etmektedir her an. Her an daimi bir şekilde insanı gereksinimlerini gideren, rızıklarını veren, mesela insanın ihtiyaç duyduğu, muhtaç olduğu, insan için zaruri olan şeyler neler? Yiyecekler, içecekler, <gülüyor> cezakallahu <Bismillahirrahmanirrahim>. Yiyecekler, içecekler, <gülüyor> hava, su, giyinme ihtiyacı, barınma ihtiyacı, bütün bu ihtiyaçlarını gideren bütün bu ihtiyaçlarıyla onun hayatını devam ettiren zat yine Allah. Ve o Rab. Rab olduğu için onun ihtiyaçlarını gideriyor zaten. Kardeşlerim, yüce Allah'ın rububiyeti yani rablığı hususen Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın halikiyetiyle, halik oluşuyla, Allahu Teala'nın malikiyetiyle, malik oluşuyla ve yüce Allah azze ve celle'nin ile yani Rezzakoluşuyla birlikte zikredilir. Yani Rububiyet sıfatı Yüce Allah'ın bu üç ismin etrafında döner durur. Halik olması, Malik olması ve razzak olması. Zaten Rab bu üç sıfatı kendisinde bulunduran Zattır. Haliktir o, Maliktir o ve Razzaktır o. Halik olduğundan dolayı Rabb'dir, Malik olduğundan dolayı Rab'dır ve Rezzak olduğundan dolayı Rab'dır. Bu Rab kelimesinin temel anlamı. Bunun dışında kardeşlerim Rab yöneten demektir. Bütün kainatı Yüce Allah yönettiği için Allah Rabbul Alemin'dir. Rab efendi ve sahip demektir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi Allah olduğu için alemlerin Rabbi Allah'tır. Ve yine Rab kardeşlerim rızıklandıran demektir. Bütün alemleri rızıklandıran olduğu için Allah Rabbul Alemin'dir. Ve yine Rab kardeşlerim İbn Kesir'in tefsirinde de söylediği gibi malik mutasarrıf demektir. Malik olan ve tasarruf sahibi olan demektir. Yani kainatta kainatta ne varsa tamamının işlerini idare eden çekip çeviren Yöneten, idare eden. Rabb bu demektir. Bütün bunlar Allahu Teala'nın rububiyetinin değişik değişik yönlerden izahıdır. allah Teala Azze ve Celle hem Halik'tir, hem Malik'tir, hem Razzak'tır, hem kainattaki bütün işleri idare edendir. Ve bütün bunların ortak adı nedir? Rububiyet. Neymiş? Rububiyet, Yüce Allah'ın rububiyeti bütün kainata nazar ettiğimiz zaman inceden inceye düşündüğümüz zaman, gördüğümüz zaman yani insana hayrete düşüren, Yüce Allah Azze ve Celle'nin azameti ve büyüklüğü hakkında insanı şaşkınlığa düşüren muazzam rububiyetini insan keşfedebilir, görebilir. Çiçeğe baktığımız zaman böceğe baktığımız zaman gecenin ve gündüzün devran edişine baktığımız zaman, ayın ve yıldızın devran edişine, onların dönmesine, onların yörüngelerinde hareket etmesine baktığımız zaman, yiyip içtiğimiz yiyeceklere baktığımız zaman, yerin yayılıp döşenmesine baktığımız zaman, bunların hepsinde Yüce Allah'ın rububiyetinin kemali, mükemmelliği bizim gözümüzün önüne apaşikar bir şekilde gelir. Bunların üzerinde tefekkür etmek Allah Azze ve Celle'yi tanımanın anahtarlarından biridir onun için. Yüce Allah bu manadaki rububiyetini Kur'an-ı Kerim'de geniş geniş izah etmiş. Geniş geniş vurgulamış ve isbat etmiş. Ortaya koymuş yani. Yüce Allah'ın rububiyetini tarih boyunca da insanlardan çok azı müstesna hiç kimse inkar etmiş değildir kardeşlerim. Yani göklerin ve yerlerin egemenliğinin ona ait olduğunu, bütün kainatın onun tarafından yaratıldığını, yağmurların onun tarafından indirildiğini, rüzgarların onun tarafından estirildiğini, hasılı kelam, kainatın her işinin Allah tarafından düzenlendiğini, yaratıldığını, var edildiğini insanlardan çok azı müstesna hiç kimse inkar etmemiştir zaten. Herkes bunu kabul etmiştir. Mekke müşrikleri de dahil. Onlar da bunu ikrar ettiler. Onlar da bunu kabul ettiler. Hepsi buna itikad etti. ikrar etti. Çünkü bu rububiyete itikad etmek kardeşlerim insanlar buna dair inançlarında kamil bir inanç sahibi olmasalar bile rububiyete itikad etmek insanların Beşeriyetin nefislerine, benliklerine yerleştirilmiş, fıtraten, fıtri olarak insanların göğüslerine konulmuş, göğüslerine yerleştirilmiş bir husustur. İnsanlar bunu inkar etmezler. Yani bu inanç üzere zaten doğarlar. Bu fıtrat üzere zaten doğarlar insanlar. Yüce Allah Azze ve Celle'nin varlığını, rububiyetini bütün kainatın O'nun tarafından idare edildiğini esası bu inanç, bu itikad üzere insanlar doğarlar. İşte Yüce Allah'ın rububiyeti bu demek. Allah Azze ve Celle'nin Rablığı bu demek. Şimdi <gülüyor> Rabbimiz Subhanahu ve Teala Elhamdülillah buyurduktan sonra övgü namına ne varsa onların tamamı Allah'a aittir buyurduktan sonra Rabbul Âlemin, Alhamdulillahi Rabbil Âlemin buyurdu. Hangi Allah âlemlerin Rabbi olan Allah, yüce Allah'ın âlemlerin Rabbi olmasında ortaya çıkan hususların en önemlilerinden birisi ne kardeşlerim? O, onun âlemlerin Rabbi olması, Allahu Teala'nın övgüye layık olduğunu ortaya koyan en önemli hususlardan bir tanesi. Onun için Elhamdülillah buyruğundan sonra Rabbil Alemin geldi. Yani Yüce Allah Elhamdülillah buyurdu. Kendisinin övgüye layık olduğunu beyan etti. Ve bunu alemlerin Rabbi olmasıyla ilişkilendirdi. Alemlerin Rabbi olmasıyla ilişkilendirdi. Biz Yüce Allah'ın övgüye layık oluşunu açıklarken dedik ki Yüce Allah üç cihetten övülmeye layık. Bunlardan birisi Alemlerin Rabbi olmasıyla ilişkili. O hangisidir? <gülüyor> Fiilleriyle. Fiilleriyle. Yüce Allah'ın alemlerin Rabbi olması ne demek? Allahu Teala'nın fiillerini ispat etmek demek. Yüce Allah'ın fiillerini ispat etmek demek. Yani alemlerin Rabbidir diye kabul ettiğin zaman neye itikad etmiş oluyorsun? Kainatın sahibi odur. Geceyi getiren odur. Gündüzü getiren odur. Rüzgarı estiren odur. Bulutu gezdiren odur. Denizi yaratan odur. Denizdeki balıkları besleyen odur. Bütün bunlar nedir? Allah'ın fiilleri. Allah'ın fiilleri. İşte bu fiillerinden ötürü Allahu Teala övülmeye layıktır. Sanki şöyle denilmiş gibidir. Bütün övgüler Allah'ındır. Çünkü o alemlerin Rabbidir. Çünkü o alemlerin Rabbidir. Yani alemlerin Rabbi olması, bütün alemlerdeki rububiyeti delildir, hüccettir ve şahittir onun övgüye layık olduğuna dair. Ey insan! Allah'ın övülmeye layık olduğunu görmek, anlamak ve kavramak istiyorsan, Yüce Allah'ın alemdeki rububiyetine bak. Göklerdeki ve yerdeki rububiyetine bak. Güneşi nasıl terbiye ettiğine, nasıl güneşe boyun eğdirdiğine, yıldızları nasıl yarattığına, onlara nasıl boyun eğdirdiğine, geceyi ve gündüzü birbiri ardınca nasıl getirdiğine bak. İnsanı nasıl aşama aşama yarattığına bak. Hayvanlara bak, çiçeklere bak, dağlara bak, yeri nasıl yayıp döşediğine bak. Allahu Teala'nın alemdeki rububiyetine bak özet olarak. Yüce Allah'ın alemdeki rububiyetini görürsen, alemdeki rububiyetini iyice anlarsan, kavrarsan, ikrar edersin Allahu Teala'nın övülmeye layık olduğunu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah, elbette bütün övgülere layıktır. Ve alemlerin Rabbi olması, bunun en açık delilidir. En açık delildir. Devam edelim. Yüce Allah'ın yarattıklarını Rab olarak terbiye etmesi genel ve özel olmak üzere iki türlüdür. Genel terbiye onun bütün mahlukatı yaratmış olması onlara rızık ihsan etmesi onları dünyada kalmalarını sağlayan maslahat ve menfaatlerine iletmesidir. Bu genel terbiye. Dedi ki Yüce Allah'ın rububiyeti ikiye ayrılır. Müfessir Rahmetullahi Aleyh. Burada rububiyeti bir cihetten ikiye ayırdı. Bir yönden, bir bakış açısıyla ikiye ayırdı. Allah'ın rububiyeti dedi, iki kısma ayrılır. Birincisi, genel rububiyet. Genel rububiyet, genel terbiye edişi nedir Yüce Allah'ın? Bütün alemdeki insanlara rızıklarını vermesi, yaratması, onları şekillendirmesi, onları halden hale geçirerek kemale erdirmesi, onlara gerekli olan özellikleri, donanımları vermesi ve onları menfaatlerine ve maslahatlarına olan hususlara hidayet etmesi, iletmesi, öğretmesi, göstermesi, onlara imkanlar bahşetmesi Allahu Teala'nın genel rububiyetidir. Bu hususta kafir ile Müslüman arasında herhangi bir fark yoktur. Yüce Allah'ın bu genel rububiyeti. Evet. Özel terbiye ise dostlarını terbiye etmesidir. Onları iman ile terbiye eder, imana muvaffak kılar ve kemale erdirir. Kendileri Kendileriyle imanları arasında engel teşkil eden çeşitli hususları önlerinden kaldırır, bertaraf eder. Evet. Özel terbiye neymiş? Yüce Allah'ın rububiyetinin bir yönü de var ki Şeyh Rahmetullahi Aleyhi burada ona hususi rububiyet, hususi terbiye dedi. O hususi terbiye Yüce Allah Azze ve Celle'nin müminleri, muttakileri, peygamberleri ve peygambere tabi olanları iman ile, takva ile, ihlas ile, ihsan ile ve buna benzer üstün sıfatlar, kemal sıfatları ile, kemal özellikleri ile allah Teala'nın indinde makbul olan sıfatlar ile terbiye etmesi, onları kemale erdirmesidir. Evet. Terbiyenin gerçek mahiyeti, her türlü hayra ulaşabilme başarısını ihsan etmek ve her türlü şerden korumaktır. Belki de peygamberlerin bir çoğunun Rab adını anarak Yüce Allah'a dua etmelerinin sırrı budur. Evet. Diyor ki müellif Kur'an-ı Kerim'de geçen Peygamber dualarının neredeyse tamamı Rab ismiyle ilişkilendirilmiş. Yani peygamberler dua ederken Allahu Teala'ya hangi ismiyle yalvarmışlar? Rab, Rab ismiyle. Çünkü Allahu Teala peygamberleri başta peygamberleri olmak üzere onlara tabi olanları Rab isminin gereği olarak terbiye etti. İman ile ve ihlas ile terbiye etti. Tevhid ile ve İbadet ile terbiye etti. Yani onları üstün sıfatlara, üstün özelliklere ulaştırdı. Peygamberlere indirdiği vahiyler aracılığıyla. Çünkü onların bütün istekleri Yüce Allah'ın hususi rububiyetinin kapsamı içerisindedir. Evet. Şimdi, <gülüyor> Müellif Rahmetullahi Aleyh bize iki türlü rububiyeti zikretti. Birincisi genel Allah'ın rububiyeti, terbiyesi. İkincisi Yüce Allah Azze ve Celle'nin özel olarak rububiyeti. Biz onun genel ve özel dediği bu rububiyet türlerine şöyle de diyebiliriz. Birincisi Yüce Allah'ın kevni rububiyeti. İkincisi Yüce Allah Azze ve Celle'nin şer'i rububiyeti. Şer'i. Kevni rububiyetten kasıt Allah'ın yaratması, var etmesi, beslemesi, büyütmesi, özellikler ve sıfatlar vermesidir. Mesela Allahu Teala azze ve celle insanı kevni rububiyetiyle nasıl terbiye etti? Onu demin arz ettiğimiz gibi bir hiç iken, bir hiç iken bir damlacık su iken aldı. Yüce Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyuruyor. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Attığınız, akıttığınız meniyi görmüyor musunuz? أَاَنْتُمْ <gülüyor> تَحْلُقُونَهُ Onu siz mi yarattınız? nahnul <gülüyor> الْخَالِقُونَ Yoksa onu yaratan biz miyiz? Her birimiz akıtılan meniyi iyice biliyoruz. Onun bir sudan ibaret olduğunu da gördük, görüyoruz. Şimdi Yüce Allah Azze ve Celle her birimize soruyor. E entum tehlukûnehu Onu siz mi yarattınız? Şimdi Ayşe olmuş. Şimdi Fatma olmuş. Şimdi Ali olmuş. Şimdi Mustafa olmuş. Şimdi İsmail olmuş. Şimdi Abdullah olmuş. Tıpış tıpış Yürüyor. Gülüyor. Göğsümüze sevinç veriyor değil mi? Bizim çocuğumuz. E entüm tehlukûnehu Onu siz mi yarattınız? Var mıydı o bir damla suyun içinde o gözler? O tatlı bakış var mıydı? Var mıydı o bir damla suyun içerisinde o kulaklar? Var mıydı o bir damla suyun içinde o tatlı gülüş? Bu soruyu herkes kendi üzerine alsın. Çocuğu olmayan yeğenine baksın. allah Allahu Teala bütün insanlara meydan okuyor. Onu siz mi yarattınız? Haberleri bile yok. Anne evde domates doğurarken Rahman yedi kat zamanın üstünden onun karnındaki çocuğu yaratıyordu. Haberi bile yoktu. E entüm Onu siz mi yarattınız? Allah yarattı. İşte bu Allah'ın rububiyeti. Bir damla su iken onu aldı. Annenin rahminde bizi her birimizi tek tek tek, tek. Allah'a ne kadar borçluyuz düşünün kardeşlerim. Rabbimiz Allah'ı ne kadar sevmemiz lazım, düşünün. Onu ne kadar övmemiz lazım, düşünün. Her birimiz bir damlacık su iken Allah aldı, bizi yarattı, göz verdi, kulak verdi, el verdi, ayak verdi. Değişik donanımlar, özellikler, üstünlükler ile donattı. Müslümanı Müslümanıyla her insanı. Dış dünyaya da çıktığımız zaman yine dünyayı bizim hizmetimize dünyayı bizim hizmetimize amade kıldı. Annemizi, babamızı, havayı, güneşi, yıldızı bir elmanın, bir elma için bir kainat lazım biliyor musunuz? Sadece elma ağacı yetmez. Güneş lazım. Gece lazım, gündüz lazım, toprak lazım, su lazım. Bu kainat meydana gelecek ki, kainat olacak ki bir elma da olabilsin. Bunlardan biri eksik olsa o elma olmaz. allah Teala Azze ve Celle buyuruyor. Allah yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarat. Başka ayetlerde buyuruyor, yeri size boyu neydirdi? Bunların hepsi Allah'ın kevni rububiyeti. Buna ne deniliyormuş? Kevni rububiyet. yani Allah'ın insanı, Allahu Teala'nın diğer varlıklar üzerinde de rububiyeti, insan üzerinde özel olarak şu anda biz konuşuyoruz. Yoksa ağacın üzerinde de rububiyeti var, güneşin üzerinde de onu yaratması, var etmesi, sıfatlarla donatması. Bir de Yüce Allah Subhanehu ve Taala'nın insanın üzerindeki rububiyeti vaat etmesi bizi yaratması, şekillendirmesi, sıfatlar vermesi, görme kuvveti, işitme kuvveti, konuşma vermesi. Allahu Teala insanı yarattı, insana beyanı öğretti. Sizin için Yüce Allah buyuruyor: işitmeler vaat ettik, var ettik, görmeler vaat ettik. Allah-u Teala Azze ve Celle yine ayette buyuruyor. Sizin için işitecek kulaklar verdik. Görecek gözler verdik. Düşünebilesiniz diye size gönüller yarattık. Kalpler yarattık. Bütün bunlar Allahu Teala'nın kevni rububiyeti. Şimdi hiç o Rabbe, o yüce ilaha, o yüce yaratıcıya O'nun kemaline yakışık alır mı ki insanı varlık cihetinden, maddi cihetten yaratsın da sonra onu dünyanın karanlıklarında, dünyanın zulümatları içerisinde bıraksın. Elbette onun kemali böyle bir yakışıksızlığa layık değildir. Bilakis Allahu Teala'nın kemali, rububiyetin kemali neyi gerektirir? Nasıl insanı maddi cihetle yarattı, olgunlaştırdı ise aynı şekilde onu sahiplenmesi, ona yol göstermesi, onu sıfatlar cihetiyle de üstün, kamil, olgun bir insan haline getirmesi Allah-u Teala'nın rububiyetine layık olan şeydir. Ve Yüce Allah Azze ve Celle bunu yapmıştır. İnsanı maddi cihetle yaratıp var ettiği gibi hususi olarak onu terbiye edip kemale ulaştırmak için onu üstün sıfatlara ulaştırmak için ihsan gibi, takva gibi, ihlas gibi, tevhid gibi, sıdk gibi, tevekkül gibi İsar gibi, cömertlik gibi, başkalarını tercih etmek gibi ve buna benzer üstün sıfatlara, anne babaya itaat etmek gibi vs. Bunlara ulaştırmak için başta tevhid ve imam, Yüce Allah Azze ve Celle, rububiyetinin gereği olarak din indirdi, şeriat indirdi, kitap indirdi, peygamber gönderdi. Demek ki Yüce Allah'ın peygamberler göndermesi ve kitaplar indirmesi de rububiyetinin kemalinin gereğidir. Sadece yaratıp başıboş bırakmadı. Çünkü başıboş bırakması bir abestir ve Allah abesten münezzehtir. Bilakis onlara rasuller ve Nebiler gönderdi onları terbiye etmek, Kemale erdirmek için. İşte bu da Yüce Allah'ın müellifin söz konusu ettiği hususi rububiyetidir. Bunun diğer adına şer'i rububiyet denilir. Hükümler indirdi, yasaklar belirledi. Onları aklen, ruhen kemale erdirmek için. Nasıl bedenen kamil yaptı? Bak kamiliz değil mi şu anda? Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız. Hiçbirimiz temenni ediyor mu ki gözlerimiz tepemizde olsun? İçinizden böyle temenni eden var mı? Yok. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor. <gülüyor> allah insanı ahseni takvim üzere yarattı. En güzeli bu yani. Daha ötesi yok. Seni düşünebileceğin, seni bilebileceğin. allah Teala Azze ve Celle bak dirsekler yaratmış. Ağzımızda dişler yaratmış. Ağzımızı yerli yerine koymuş, burnumuzu yerli yerine koymuş, gözümüzü yeri yerine koymuş. Bizi böyle bedenen kamil yaptığı gibi Yüce Allah, sıfatlar, ruh, manevi itibarla da kemal erdirmek, olgunlaştırmak, yetiştirmek için ne yaptı Yüce Allah? Vahiy indirdi, peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi. Emirler belirledi, yasaklar koydu hem toplum olarak hem fert olarak başarıya, mutluluğa, izzete, üstünlüğe, şerefe ulaşalım diye hükümler nazil buyurdu. Hem fert olarak hem toplum olarak. İşte buna Allahu Teala'nın şer'i rububiyeti diyoruz. Şer'i rububiyeti. Yaratıp da başıboş bırakmadı Yüce Allah Subhanahu Teala. Yaratıp da başıboş bırakmadı. Demek ki yüce Allah azze ve celle'nin şeriatı da dini de Allahu Teala azze ve celle'nin hangi sıfatından kaynaklanıyor? Rububiyet. Rububiyetinden kaynaklanıyor. Rububiyetinden. Rububiyetinden. Tabii bu şer'i rububiyeti ile Allahu Teala'nın şeriat indirmesi alemlerden sadece kime özgüdür? İnse ve cinne. İnsanlara ve cinlere. Bunlara özgüdür. Bunun dışındakilere Yüce Allah güneşin de Rabbi, ağacın da Rabbi fakat bunların dışındakiler üzerine herhangi bir şeriat, herhangi bir teklif, herhangi bir mükellefiyet yoktur. Bunların üzerinde bir mükellefiyet yok. Sadece Yüce Allah yaratıklar içerisinde, yaratılmışlar içerisinde en kamil olarak yarattığı o insanlara ve cinlere bu mükellefiyetleri indirmiştir. Bunların hepsi onun rububiyetinin gereğidir. Evet, Yüce Allah Azza ve Celle'nin zaten Müslüman denilmesinin sebebi odur. <gülüyor> Yüce Allah Azza ve Celle'nin rububiyetine boyun eğip teslim olduğumuz zaman, Müslüman ismini alırız. Onun hükümlerine, emirlerine koyduğu yasaklara boyun eğdiğimiz zaman Müslüman ismini alırız. Tıpkı gökler, yer nasıl Yüce Allah Azze ve Celle'ye boyun eğdikleri zaman nizam, intizam içerisindeler onun koyduğu hükümler dairesinde bulunduğu sürece gece, gündüz, ay, yıldızlar, güneş Hepsi bir intizam, bir nizam, bir düzenlilik içindeler. Aynı şekilde Yüce Allah'ın indirdiği hükümlere, emirlere ve yasaklara riayetle fert ve toplum nizama kavuşur, intizama kavuşur, düzene kavuşur, izzete kavuşur, üstünlüğe kavuşur. Bu şeriat Allahu Teala Azze ve Celle'nin kullarını terbiye etmesi içindir kullarını kemale erdirmesi içindir. Evet. Buna göre Yüce Allah'ın, alemlerin Rabbi buyruğu, tek yaratıcının, idare edicinin, nimet ihsan edenin ve başka hiçbir varlığa muhtaç olmayanın o olduğunu, buna karşılık bütün alemlerin her çeşit ve her bakımdan tam anlamıyla ona muhtaç olduklarını göstermektedir. Evet alemlerin Rabbi denildiği zaman hangi husus ispat edilmiş oluyor? Müfessir rahmetullahi aleyh diyor ki, alemlerin Rabbi denildiği zaman şu husus ispat edilmiş oluyor. Alemler her cihetten yaratılma, yaşatılma, yaşamlarını devam ettirme cihetlerinden her açıdan Allah'a muhtaçtırlar ve Allah ise alemlerden hiçbirine kesinlikle muhtaç değildir. Alemlerin Rabbi buyruğunda böyle bir işaret de var. Onların Rabbi olunca her cihetten onlar Rabbe muhtaç oluyorlar. Şimdi Yüce Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti dedik, Rablığı dedik. <gülüyor> Rab kelimesi kardeşlerim mutlak olarak geldiği zaman sadece Yüce Allah için kullanılır. Fakat herhangi bir şeye izafetle yaratılmışlar için de kullanılabilir. dar, evin Rabbi Rabbul Beyt işte evin Rabbi memleketin Rabbi şunun Rabbi gibi Arap dilinde kullanımı var bunun. Yaratılmışlar içinde kullanımı var. O evin işlerini idare eden çekip çeviren düzenleyen baba olduğu için babaya mesela evin Rabbi denilmiştir. Ama mutlak olarak kullanıldığı zaman Rab ismi Yüce Allah subhanahu ve teala'ya özgüdür. Rabbimiz subhanahu ve teala'dan başkası için kullanılamaz bu isim. Sadece Yüce Allah azze ve celle için kullanılır. Rablık yapacak adam evi içerisinde kendi dairesi içerisinde o ismi almaya layık olması için o evi çekip çevirmesi lazım. O evin idaresini üstlenmesi lazım. Ta ki ona Arap dilinde Rabbuddar denilebilsin. Aynı şekilde kardeşlerim. Yüce Allah Azze ve Celle bütün alemlerin, bütün kainatın, bütün varlık aleminin Rabbi, her var olan şeyin Rabbi. Allah-u Teala'nın rububiyeti, bütün alemlerin Rabbi olması neyi gerekli kılar? Yüce Allah'ın rububiyetin gerektirdiği bütün kemal sıfatlara sahip olmasını gerekli kılar. Öyleyse rububiyet mutlak olarak Diğer kemal sıfatlarını da içerir, içerisinde barındırır. Yani Allah'ın rububiyeti mutlak olarak onun semi' ve basir olmasını, alim ve hakim olmasını gerektirir. Ve öyledir. Bütün alemlerdeki rububiyeti de onun bu kemal sıfatlarına delalet ederler. Bütün alemleri yedirip içirmesi onun rezzak sıfatına delalet edir. Bütün alemlerdeki kimselerin ihtiyaçlarını bilmesi veri vermesi o Rabbin alim olduğuna delalet edir. Onların ihtiyaç duyduğu şeylerden haberdar olması o Rabbin habir olduğuna delalet eder onları bütün bela ve musibetlerden koruyup kollaması, o Rabbin koruyucu olduğuna delalet eder. Bunun gibi Yüce Allah'ın kayyum olduğuna delalet eder. Bütün kainatı, güneşi, ayı, yıldızları tutması, yönetmesi idare idaresi, o Rabbin ne olduğuna delalet eder? Kayyum olduğuna delalet eder. Gece ve gündüz bütün alemi devara ettirmesi, o Rabbin hayat sahibi olmasına ve uykudan ve uyumadan münezzeh olmasına delalet eder. Evet, o öyle bir Rab ki yaptığı bütün fiiller onun üstün, yüce ve mükemmel sıfatlarına delalet ediyor. Alim olan bir Rab, hakim olan bir Rab, habir olan bir Rab, her şeyden semî, işiten bir Rab. Basir olan bir Rab. Böyle bir Rab. Böyle olmasa nasıl alemlerin Rabbi olacak? Demek ki Yüce Allah'ın rububiyeti diğer kemal sıfatlarını da içerisine alıyor. Bilmem anlatabildim mi? Ne kadar Rabbimizin kemal sıfatı varsa o sıfatların tamamını Allah'ın rububiyeti içerisine alır. Yüce Allah Subhanahu wa Taala'nın rububiyeti bunların hepsini içerisine alır. Müellifimiz kardeşlerim başta Besmele'nin tefsiri münasebetiyle El-Rahman er ve El-Rahimi er tefsir ettiği için Fatihanın ikinci ayetinde olan El-Rahman er ve Er rahimi Burada tefsir etmemiş. Hemen malikiyümiddine geçmiş. Çünkü zaten besmeleyi tefsir ederken Errahmanir Rahim'i biz de burada tefsir ettik. Ama burada biz şuna işaret etmek istiyoruz. Biraz önce dedik ki yüce Allah'ın bütün kemal sıfatlarına rububiyeti delalet ediyor. Allah'ın rububiyeti o kemal sıfatların tamamını içeriyor. Fakat Rabbimiz Azze ve Celle'nin isimlerinden, isimlerinden sadece ikisi zikrediliyor burada. Alemlerin Yüce Allah, alemlerin Rabbi olduğunu beyan ettikten sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyurduktan sonra Alim ve Hakim oluşunu zikretmedi. Kavi, Semir, Basir oluşunu zikretmedi. Hangi sıfatlarını zikretti? Rububiyet bütün bu sıfatları gerektiriyor. Bütün bu sıfatları. Yüce Allah'ın rububiyeti rahmet sıfatını da gerekli kılıyor. Ama hangi sıfatını özellikle zikretti? Rahmet. Rahmete delalet eden isimleri özellikle zikretti. Rahmete delalet eden Rahman, Rahim. İkinci ayet. Er rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Birinci ayet. İkinci ayet, er rahim Neden? Neden? Bunda ne gibi bir hikmet, ne gibi bir işaret olabilir? Bundan şunu söylemiştik hocam daha önceki derslerde. Allah Azze ve Celle e, Kitab-ı hemen başındaki bu ayetlerde sıralarken alemlerin Rabbi olmasının insanlar yani yaratılmışlar üzerindeki cere cereyan olarak bir sonucu olarak insanlar e, korkuya, ümitsizliğe kapılmasınlar. Onları yaratan Rableri, onların ilahı olan Allah'ın Rahman ve Rahim, yani rahmet sıfatıyla donatılmış olduğunu bilsinler için. Evet, e, rahmet sıfatının sahibi olduğunu bilsinler diyeyim. Yani, yani, kardeşlerim, bir iş yerine bir insan girse, işverenin, patronun sıfatları zikredilse, o işçiye patron tanıtılırken denilse ki bu patron çok bilgilidir. İşçinin ne kadar ilgi dairesine girer o patronun bilgili olması? Cüz'i değil mi? Çünkü patronun bilgili olmasının işçiye taalluku çok az. Bu patron çok kuvvetlidir deseler, çok zengindir deseler, çok iş bilir deseler, işçinin bununla ilgisi çok az olur. Yani bu övgülerin patrona dair bu övgülerin işçinin kalbindeki oluşturacağı etki çok az olur. Fakat deseler ki bu patron çok merhametli. O zaman işçi hemen patrona dair büyük bir ümide kapılır. İşverenine dair. Yine bir köle ye efendisi vasf edilirken denilse ki senin, seni satın alan efendi olan bu kişi çok merhametlidir. Merhametin doğrudan doğrudan taallukundan dolayı o köle efendisi hakkında ümide, ümide kapılır. Öyle değil mi? Yüce Allah Subhanahu ve teala da rububiyetinin gerektirdiği sıfatlardan, bu sıfatlara delalet eden isimlerden burada rahmet sıfatına delalet eten Rahman ve Rahim isimlerini zikretmiştir. Yani sizin Rabbiniz öyle bir Rabb'dir ki Rahman ve Rahim'dir. Yani merhamet sahibidir, rahmet sahibidir. Kul bu ayeti okuduğu zaman kendisini yaratan, kendisini yaşatan, kendisine her türlü sıfatı veren, kendisinin sahibi olan zatın zorba, kaba, adaletsiz bir zat olmadığı bilakis oldukça merhamet, oldukça rahmet sahibi bir zat olduğunu anlar, bilir ve Rabbi ile bağlantısı Rabbi ile taalluku güzelleşir. Muhabbeti artar yüce Rabbine. Yüce ilahına. Sizin bu Rabbiniz böyle bir Rabb'dir. Hususen bu sıfatı Allah-u Teala zikretti. Yani Mesela adalet sıfatı da zikredilebilirdi. Adalet sıfatına delalet eden isim de gelebilirdi. Adalet de gelseydi yine kulun kalbine güven dolardı. Bu Rab bana zulmetmez diye. Ama rahmet adaletten ötedir. Rahmet adaletten ötedir. Adalet haydi haydi onun vasfıdır. Adaletten öte Yüce Allah Azze ve Celle'nin sıfatıdır rahmet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'tan rivayet ederek ne buyurdu? Yüce Allah buyurdu, Rahmetim gazabımı geçmiştir. Er Rahim buyruğunda kulların kalbini Allah'a bağlamak var. İkinci ayette. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Allah Rabbul Alemin böyle sana tanıttırıyor Allah Rabbul Alemin diye. Sonra buyuruyor ki er Rahim. <gülüyor> Rahman ve Rahim. Eğer Bismillahirrahmanirrahimi Fatiha'dan bir ayet saymaz isek zaten şöyle bir soruya <gülüyor> gerek kalmaz. Neden ar Rahim tekrar etti? Ki tercih edilen görüşe göre Bismillahirrahmanirrahim sadece Fatiha'nın başında zikredilmiştir. Fatiha'dan bir ayet değil. Ama Fatiha'dan bir ayet sayılınca böyle bir soru gelmiş. Neden Rahim isimleri olduğu halde surede iki defa bu tekrar etti? Denildi ki işte önemine binaen ve bizim zikrettiğimiz bu hikmete binaen. Rahman ve Rahim, Allah'ın rahmet sıfatını rububiyet ile ilişkilendirmek için Yüce Allah tekrar zikretli denilir. Rahmetini rububiyet ile ilişkilendirmek için. Rububiyetinin en temel vasıflarından birisi budur. Rahmet. Onun için aleme bak. Rabbul Alemin ya, aleme bak. Hep rahmetin tecellilerini görürsün. Her yerde, her karede, her karede. Her santimetre karede rahmetin tecellileri Yüce Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin görüntüleri. Bütün alemde dağda, taşta bayırda, böceklerin hayatında arının hayatında, karıncanın hayatında yani alemde en çok göze çarpan şey rahmet, rahmet, rahmet. Allahu Teala buyuruyor rahmetim gazabımı geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçen derste de aktarmıştık. Rahmeti Allah yüz parçaya böldü. Yüzün birini yere indirdi, yeryüzüne bu dünyaya. Hayvan, bacağını yavrusu süt emsin diye kaldırır ya, böyle bacağını açar kaldırır. İşte o rahmet sebebiyledir bu. Yüzde bir dünyaya inen rahmet sebebiyle bacağını açar ki, aman yavruma ayağım değmesin, eziyet vermesin. Anneler, çocuklarına, babalar, evlatlarına hep o rahmet sebebiyle. Rabbul Alemin, alemlerde en çok göze çarpan zaten rahmet. Kul Rabbini Rahman ve Rahim olarak bilince, onunla taalluku çok daha fazla kuvvetli olur. Ona daha çok ümit besler, onu daha çok sever, ona daha çok ümit bağlar. Onun için Rabbul Alemin buyurulduktan sonra, Er-Rahmanirrahim isimleri geldi. geldi. Bununla birlikte Allahu Teala adalet sıfatına sahiptir. Değil mi? İşitme sıfatına sahiptir. Görme sıfatına sahiptir. Hayat sıfatına sahiptir. Hayatın zıttı olan uyku, ölüm, uyuklama, sersemleme gibi eksikliklerden münezzehtir. Alemlerin Rabbi olması zaten bu kemal sıfatlara sahip olması ve her eksiklikten münezzeh olmasını gerekli kılar. Ve öyledir. Burada Yüce Allah Azze ve Celle'ye eksiklik isnat edenlerin reddi var. Sizin nasıl bir ilah tasavvurunuz var? Ey batıl ehli, Hristiyanlar şimdi mesela. Nasıl oluyor, nasıl tasavvur edebiliyorsunuz ilahın çarmıha gerildiğini, eziyet çektiğini, bunu nasıl aklınız alıyor? Yiyip içip, Allahu Teala Azze ve Celle buyuruyor ki, Yerlerdi, içerlerdi. Meryem de, oğlu da yiyip içip sokaklarda gezen kavminin eziyetlerine katlananların siz nasıl olur da ilah olduğunu tasavvur edebiliyorsunuz? Nasıl olur da Rabbul Alemin olduğunu tasavvur edebiliyorsunuz? Böyle tasavvur ediyorlar. Yüce Allah Azze ve Celle'ye bu eksiklikleri isnat ediyorlar. Nasıl olabilir? İsa Aleyhisselatü Vesselam Nasıl alemlerin Rabbi olsun? Nereden olsun? Sizin iddianıza göre biz bunu kabul etmesek de siz diyorsunuz ki o çarmıha gerildi. Biz ise bunu kabul etmiyoruz. Allahu Teala onu çarmıha gerilmekten kurtarmıştır diyoruz. Onlar böyle iddia ediyorlar. Hem çarmıha gerildiğini, çarmıha gerildiğini eziyetler içerisinde inim, inim inlediğini söylüyor sonra da onun alemlerin Rabbi olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Bu ne büyük bir safsata. Alemlerin Rabbi olması onun alim olmasını, hakim olmasını, her şeyden haberdar olmasını ve her türlü eksiklikten münezzeh olmasını gerekli kılar. Nasıl iki zıt bir şeyi bir arada düşünebiliyorsunuz? Bu batılların batılı. Tabi buna dair başka sözler de söylenebilir. Biz bazı derslerde söyledik. Yüce Allah Azze ve Celle'nin şeriat indirmesi, şeri'i rububiyeti. Yüce Allah Azze ve Celle insanlara peygamberler göndermiş, önce imana davet etmiş, sonra iman eden bir toplum oluşmuş, o iman eden toplumun üzerine şeriat indirmiştir. İmanı kabul etmedikçe o toplumun üzerine şeriat indirmemiş, hüküm indirmemiş, yasa indirmemiş. İman eden toplumun üzerine şeriat indirmiştir. Rububiyetin, şer'i rububiyetin birinci ilkesi iman, tevhid. Önce tevhid ile Allahu Teala terbiye etmiş. Tevhid ile terbiye olanları, iman ile terbiye olanlara hükümler indirmiş, yasaklar indirmiş, yasalar koymuş Hüce Allah Azze ve Celle. Bunu uzun uzun bazı derslerde söz konusu etmiştik. Evet. Bu insanlar üzerine O zaman diğer alete geçmeyelim ha. Evet. Tamam, yok, yok. Ee, <gülüyor> Tabi bir kişi buna itikad ettiği zaman, yani bu ayetlerin gereği olarak Yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın rububiyetine itikad ettiği, inandığı zaman, Rububiyeti de ikiye taksim ettik. Kevni rububiyet, şer'i rububiyet diye. Bir kişi yüce Allah'ın alemlerdeki kevni rububiyetini zaten rububiyet alal ıtlak kullanıldığı zaman Allahu Teala'nın kainattaki mutlak egemenliği anlamına gelen kevni rububiyet kastedilir. Yüce Allah'ın rububiyetine bir kişi itikad ettiği, iman ettiği zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın her türlü eksiklikten uzak olduğunu, her türlü kemal sıfatlarla muttasıf olduğuna itikad eder. Onu böylece tanır, onu böylece bilir. Allah Azze ve Celle'nin egemenliğine, kainattaki mutlak tasarrufuna, mutlak gücüne, kainattaki mutlak hakimiyetine, geceyi ve gündüzü O'nun getirdiğine, yağmurları O'nun indirdiğine, bütün kainattaki her olayı her şeyi, her varlığı onun yarattığına itikad ettiği zaman onu hakkıyla tanımış olur. Bu tanıma, bu marifet kalpte oluşan rububiyete dair bu marifet kişinin kalbini onu ilah edinmeye, ona yönelmeye, ona bağlanmaya, ona itimat etmeye, ona tevekkül etmeye yöneltir. Bir kalbe Allah'ın rububiyetine dair marifet girince o kalpte yüce Allah'ın sevgisi doğar. Allah'a tevekkül doğar. Allah'a itimat doğar. Öyle ya sen eğer bilsen kalbinle yakin etsen ki her şey Allah'ın elinde. İzzet ve zillet. Sağlık ve hastalık. Şimdi zikretmişken orayı da zikredelim. Geçmiş derslerde zikretmiştik. Allah subhanahu ve teala'nın rububiyeti sadece eşyaya tealluk eden bir şey değil. Yani kainattaki varlıklara tealluk eden bir şey değil sadece. Varlıklarla birlikte neye de tealluk ediyor Yüce Allah'ın rububiyeti? Hallere, olaylara. Yani her varlığı yaratan Allah olduğu gibi kainatta olup biten her şeyi bütün olayları Olup biten bütün hadiseleri var eden, yaratan, düzenleyen Allah'tır. Buradan kadere imana bir pencere açılır. Onun için Yüce Allah'ın rububiyetine iman kadere imanın ta kendisidir. Onun için İmam Ahmet bin Hanbel'e dediler ki Kader nedir? Dedi ki Allah'ın kudretidir. Allah'ın kudretine imandır. Ne demeyi ne demeyi kastediyor? Yani her olayı her hadiseyi olup biten her şeyi Allah'ın var ettiğine Allah'ın kudretiyle var ettiğine Allahu Teala'nın iradesiyle var olduğuna itikad etmendir. Kader budur. Ve bunları levh-i mahfuzda da yazmıştır. Geçmiş pek çok dersimizde de zikrettiğimiz gibi işte rububiyete imandan kadere, imana açılan pencere burasıdır. Buna göre kevni rububiyetin içerisine hem varlıklar girer hem de olaylar girer. Geceyi ve gündüzü o yarattığı gibi gece ve gündüzün devaranı da her an onun elindedir. İnsanların başına gelen her olay onun dilemesi ve onun yaratmasıyla olur. İşte bu kevni rububiyettir. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil. Dilediğine sağlık verir, dilediğine hastalık. Dilediğini zengin yapar, dilediğini fakir. Dilediğini üstün kılar, dilediğini alçaltır. Dilediğine mülk verir, dilediğinden mülkü çeker alır. Kulillâhumme mâlikel mulk tu'tîl mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke bim men teşâ ve tuizü men teşâ ve tuzillu men teşâ Bak hep tekrar men teşâ men dilediğini ey Allah kulillâhumme de ki sen bütün otorite ve egemenliğin sahibisin mâlikel mulk تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ Hükümranlığı dilediğine verirsin yeryüzünde. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ Dilediğinden de hükümranlığı çeker alırsın. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ Dilediğine aziz edersin. izzetli şerefli, üstün. وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ Dilediğini zelil, perişan, hakir, alçak edersin. İyilik, hayır tümüyle senin elindedir. Tümüyle senin elinde. İşte bu Allahu Teala'nın rububiyeti. Bir kişi buna itikad ettiği zaman, bunu bildiği zaman itikad ettiği zaman izzet Allah'ın elinde, zillet Allah'ın elinde, sağlık Allah'ın elinde, hastalık Allah'ın elinde. Bu itikat kulun kalbini, amellerini nasıl yönlendirir? O kişi Allah'a yönelir. Allah'a sığınır. Zilletten korunmak ve izzete ermek için Allah'a itimat eder. Başarı elde etmek için Yüce Allahu u Teala'na emirlerine sarılır. Onun hoşnutluğunu arar. Sırtını ona dayar. Ona iltica eder. Onu tevhid eder ondan başkasına yönelmez. Allahu Teala'nın fiillerini bildiği zaman, rububiyetini bildiği zaman başına gelenlerden ötürü onu kınamaz, kendi kendini kınar. İşte kişinin Allahu Teala'nın kevni rububiyetine itikad etmesinin hayatında görülebilecek sonuçları bu ve buna benzer şeyler. Buna itikat ve iman ettiği zaman Rububiyet marifetiyle dolan bir kalp Allah'ı ilah edinmeye yönelir. Allah'ın sevgisi onun kalbine girer. Öbürü de şer'i rububiyet. Bir kişi bilir, itikad ederse ki Allah rububiyetinin gereği olarak bizleri kemale ulaştırmak için şerlerden koruyup hayırlara erdirmek için şeriat indirmiş, din indirmiş emirler ve yasaklar koymuştur. Bunu bilir, buna itikat ederse o hükümlere, o emirlere sarılır. O emirleri hayat olarak görür. Allah'ın buyurduğu gibi. Yüce Allah buyuruyor. Ey akıl sahipleri kısasta bu ne demektir? Sadece kısasta mı? Hayır bütün şeriatta bütün şer'i hükümlerde sizin için hayat var ama hayatın kısas münasebetiyle zikredilmesi çok daha manidar çünkü kısasta hakikatte ne var? ölüm var ama Yüce Allah Azze ve Celle kısasta bizim için hayat olduğunu buyuruyor yani toplumunuzun ve fertlerin kemale ermesi, şerlerden muhafazası, kötülüklerden muhafazası, iyiliklere, hayra ermesi o şer'i emirin içindedir. Buyruk bu anlamda. Kısasın içinde. Kıssasta sizin için hayat var. El kesmekte sizin için hayat var. Şeriatta sizin için hayat var. Bunun hilafına bir kişi rububiyeti bildikçe bu şeriatı kim indirdi? Allah indirdi. Allah'a tanır rububiyetini bilirse, kemal sıfatlarını bilirse bilir ki şeriatı, şeriatı indiren zat hangi sıfatlara sahip ise onun indirdiği şeriat da o üstün sıfatlara sahip. Bu şeriatı kim indirdi? Alim olan bir Rab indirdi. Öyleyse şeriat baştan başa ilimdir. Bu şeriatı kim indirdi? Hakim olan bir Rab indirdi. Öyleyse şeriat baştan başa hikmettir. Bu şeriatı kim indirdi? Adalet sahibi olan bir Rab indirdi. Öyleyse şeriat baştan başa adalettir. Bu şeriatı kim indirdi? Rahman, Rahim olan bir zat indirdi. Bir Rab indirdi. Öyleyse bu şeriat baştan başa rahmettir. Ve şeriatın hilafına her ne var ise hüküm cinsinde hangi ülkenin anayasasında olursa olsun kim yazmış kim ortaya atmış olursa olsun şeriatın hilafına olan her hüküm her yasa zulümdür. Karanlıktır. zulumattır. İnsanlar beldeler ülkeler için fesattır. Fesadın kaynağıdır. Şeriat ise rahmettir ve adalettir. İlimdir, hidayettir. Şifadır şeriat. Hayattır şeriat, hayat. Sen şeriatı Allahu Teala'nın indirdiği hüküm ve yasalar demek şeriat. Semavi yani gökten inmiş hiç gökten inmiş yasalar ile yerde yazılanlar bir olur mu? Hiç bir olur mu? Hiç alemlerin Rabbinin sözleriyle yaratılmışların sözleri bir olur mu? Olmaz. Bir başka cihet de şu. Sen Yüce Allah'ın rububiyetine iman ettin, ikrar ettin mi? Ettim. Bu gözü yaratan kim? Allah. Bu gözün sahibi kim? Allah. Bu gözü bütün bu güzel sıfatlarla donatan kim? Allah. O halde göze hükmetme yetkisi de Allah'a aittir. Kulağı yaratan kimse kulağın neyi işitip neyi işitmeyeceğini belirleme yetkisi de Allah'a aittir. Ağzı yaratan Allah ise ağzın neyi konuşup neyi söylemeyeceğini belirleme yetkisi Allah'a aittir. Özetle, insana Allah yarattığı için elbette insanın hayatını düzenleme yetkileri, ona hükmetme, ölçü koyma, hüküm koyma yetkileri tümüyle Allah'a aittir. Ve bu hususta Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Hiçbir ortağı yok. Şimdi, bir tane cep telefonu alıyorsun. Böyle kalın bir kitap veriyorlar sana. Üzerinde yazıyor kullanma kılavuzu. O kullanma kılavuzunu adamlar senin özgürlüklerini sınırlamak ve cep telefonunu dilediğin gibi kullanmanı önlemek için mi yazmışlar? Söyleyin. Hayır. Bilakis o cep telefonunu onlar yaptığı için senin o cep telefonundan en üstün şekilde faidelenmeni sağlamak için sana bir kılavuz, sana bir hidayet, sana bir rehber olarak onu yazmışlar. İşte Allahu Teala'nın hükümleri böyledir. İnsanı hiç yaratan bilmez mi? Alay alamu men halak. Hiç yaratan bilmez mi? Allah seni yarattı ve bu hükümler Allahu Teala'nın. Rahmeti olan, hidayeti olan hükümler. Seni yokuşa sürmek için değil. Bu hükümler niye indi? Bu şeriat niye indi? Seni yokuşa sürmek için değil. Seni zora koşmak için değil. Seni rahmete daldırmak için. Seni izzete ulaştırmak için. Seni kemale erdirmek için. Sana şeref bahşetmek için. Onu bir Rabbi Rahim indirdi. Bir Rabbi Kerim indirdi. Adalet sahibi bir Rab indirdi. Öyleyse şeriatta da o sıfatlar var. Şeriatı indirenin kelamında da o hükümlerde de o sıfatlar var. Adalet var, rahmet var, ilim var, hikmet var. Bu şeriatta. Tabi Yüce Allah Azze ve Celle sosyal hayatı düzenleyen hüküm ve yasalar indirdiği gibi kişinin ahiret hayatında izzete erebilmesi için ibadet türünde yani ayrı ayrı söylendiği zaman din olarak da ibadet olarak da hükümler indirdi. Sadece kendisine tapınmamızı, ibadet etmemizi, ondan başkasına tapınmamamızı, ibadet etmememizi emretti. Bu Allahu Teala'nın zaten uluhiyet hakkıdır. Rububiyet hakkıdır. Yüce Allah Azze ve Celle'nin rububiyetinin hakkıdır bu. Sadece ona ibadet edilmesi. Bunu da hüküm olarak indirdi. Bu da Allahu Teala'nın rububiyetinin bir gereği olarak indi. O Rab olduğu için onu ilah edinmemiz gerekir. Allahu Teala bunu da indirdi. Bunun yanı sıra hükümler de indirdi, yasalar da koydu. Bunların hiçbirisi. Allah-u Teala Azze ve Celle ayet-i kerimede bunu beyan ederek buyuruyor ki Allah size zorluk dilemiyor, istemiyor. Bilakis Allah sizin temizlenmenizi istiyor. İster ibadet türünde olan emirler, hükümler olsun, oruç, namaz, hac olsun. Biz bunlardaki hikmeti kavrayalım veya kavramayalım. İster şer'i yasalar olsun. Bütün bunlar İnsanlar için birer rahmettir. Birer şifadır. Sen rububiyete iman ettiğin zaman Yüce Allah Azze ve Celle'nin bu hükümlerine boyun eğersin. Kendi menfaatin için. Gönüllü olarak boyun eğersin. Ama bir kişi Yüce Allah'ı rububiyetinde ne kadar az tanırsa Yüce Allah'ı rububiyetinde ne kadar az tanırsa onu o kadar eksik ilah edinir. Onun hükümlerini o kadar az boyun eğer, o kadar az o, o hükümlere itaat eder, ittiba eder. Yahut marifet üzere, basiret üzere itaat etmez. Yani onu dolduruşa getirirler. Derler ki bizim atamız, dedemiz Müslümandı, biz bir vakitler böyleydik, şimdi şöyleydik. Yaşasın şeriat. Dolduruşa geldiği için marifet ve basiret ile Allah'a itaat etmez dolduruşa geldiği için itaat eder. Basiret ve marifet ile istemiyorlar ki şeriat rahmettir, şeriat hidayettir, şeriat adalettir diye istemiyorlar. Ki. Subhanallah. E öbürleri de Allah muhafaza kalkıyorlar ya Subhanallah. Gökte Rableri onlara bakıyor. Bunlar da aşağıdan yukarı bağırıyorlar. Kahrolsun şeriat. Ne demek kahrolsun şeriat? Şeriat nedir? Bizi tutsalar götürseler burada zincirlerle hapishaneye, hakimin, yargıcın yüzüne söyleriz. Biz gökten inmiş hükümleri yeryüzünde yazılmış hükümlere tercih etmeyeceğiz. Biz itikat ediyoruz ki yeryüzünün neresinde olursa olsun yazılmış bütün hükümler, bütün yasalar hepsi yanlıştır, hatadır birisi zulümden uzak değildir. Zulümden, hatadan, yanlıştan uzak olan sadece gökte olan Rabbimizin indirdiği şeriat hükümlerdir. Biz elbette Kur'an'ın hükümlerine iman ediyoruz. Elhamdülillah. Evet, biz, bir kişinin Müslümanlığı da tamam olmaz kardeşlerim. Şeriata iman etmedikçe. Yani bir kişi itikad etse Kur'an'da yazılan emirler, hükümler 20. asırda uygulanır mı diye inansa bu kişi Müslüman değil yani. Müslüman değildir. Ha, Müslüman olman için içinde yapman lazım. İman etmen lazım. Ayet-i kerimelerdeki hükümler bütün zamanlarda ve mekanlarda en üstün hükümlerdir. Öyle yok. Meleklere iman ettim bitti. Peygamberlere iman ettim bitti. Kitaplara iman ettim bitti. İncil, Zebul, Tevrat, Kur'an. Bunlara iman ettim. Öyle yok. O kitabın içeriğine iman edeceksin. Allah buyurmuş kısasa kısas iman edeceksin. İman ne demek? Tamam Kur'an'da yazıldığını iman ettim ama bu asırda uygulanmaz. Olmadı. O iman değil. allah Teala alim değil mi? 1400 sene önce indirilen bu zaman olur mu? Olur. Çünkü Allah alimdir. Allah hakimdir. Bütün zamanları ve mekanları ilmiyle çepeçevre kuşatmıştır. Onun ilminin dışına hiç kimse dışa çıkamaz. Biz bazılarındaki hikmeti anlamayabiliriz. Kavrayamayabiliriz. Ama böyle itikat edeceğiz. Ee, bu İslam'ın şartı mı kardeşim? Evet şartı. Evet şartı. Müslüman içki içer. Kafir olmaz. Müslüman zina eder kafir olmaz. Müslüman deset din işi ayrı, devlet işi ayrı o dakika kafir olur. Allah muhafaza buyur. Yeri geldiği için bunu söyledik yani. O dakika İslam dininden çıkar. Ama yani o hususta eğer aldatılmış ise, eğer hakkı bilmiyor ise, delilleri bilmiyor ise ona izah edilir. Bak Bakara suresinde Allahu Teala hükümler indirmiş. Ali İmran suresinde bu Kur'an-ı Kerim Mehmet Akif ne demiş? Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına Nazm-ı Celil dediği Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabı. Ya açar Nazm-ı Celil'in bak Akif'ten de okuyoruz. Ya açar nazm Celil'in bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprakına. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Kur'an bunun için inmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Emirtu en uqatilennasi hatta yashhadu an la ilahe illallah ve en Rasulullah ve yuqimus salat ve yu'tuz zekah. Ha, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla savaşmak bana emredildi. Emreden kim? Allah, Allah, Allah emredildi. Ne zamana kadar? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söyleyip namaz kılıp zekat verinceye kadar. Resulullah fe izâ fa'lu asamu minni dima'ahum ve emu'alahum Bunu yaptıkları takdirde paçayı yırtarlar, kanları malları dokunulmaz olur. Asamu <gülüyor> minni benden korumuş olurlar diyor. Bunu yaptıkları takdirde. Ve <gülüyor> hisâhum Hesaplara Allah'a ve hesabuhum alallahi ve Sen hükümdar olarak namazı halka zorlayacaksın. Camiye sokacaksın. Ama abdestsiz namaz kılıyor adam. Onu da ve hesabuhum alallahi ve Hesabı Allah'a. Birileri de zannetmesin. Din böyle Hristiyan misyonerleri gibi sevgi, barış, kardeşlik, hoşgörü, gelin koca böyle değil yani. Böyle değil. Şeriat var, din var, emir var, hüküm var. Dinde savaş da var, hepsi var. Zaten savaş olmasa Allahu Teala buyuruyor. Yani Allahu Teala eğer insanlardan bir kısmını bir kısmıyla def etmeseydi savaşlar sebebiyle Allah'ın içinde zikredildiği evler harap olurdu. Mescidler harap olurdu. Din payimal olurdu, mahvolurdu. Ama Allahu Teala kıyamet gününe kadar savaşı indirdi insanların arasında ta ki bu savaşlar sebebiyle Şerler defolsun, hayırlar gelsin. Heh, bunun gibi. Şeriatın her emrinde hikmet var. Her emrinde adalet var. Velev ki biz anlamayalım. Velev ki anlamayalım. Allahu Teala buyuruyor ki, Allah ve Resulü bir işe hükmettikleri zaman, mümin bir erkek ve kadının seçme hakları yoktur. Mümin ise, Seçme hakkı yok. Allah ve Resulü İbn-i Rahmetullahi Aleyh şimdi fetvalarını basacağız. Orada diyor ki bir mümin için hükümlerdeki birinci illet ve hikmet Allah'ın onu emretmesidir. Ve mümin Allah'ın ve Resulü'nün emretmesinden başka bir hikmet aramaz. Aramaz. Mümin için bu böyledir. Ha daha sonra sana zahir olursa diğer hikmetler nurun ala nurdur. Onun için biz kavrayalım veya kavramayalım. Biz basiret ve yakin ile biliyoruz. Rabbimiz hikmete dayanmayan hiçbir hüküm indirmez. Hepsi hikmete dayanır. Evet. وَصَلُوا اللّٰهُ عَلَى Muhammed'in مُحَمَّدٍ <نَم۪ه> وَعَلَى آلِهِ sahbihi اَجْمَع۪ينَ